''Onlar, iftiracılar bu iddialarına dair dört şahit getirseler diye, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir.''